Kardeşlerim, muazzez müminler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la dünyada beraber olabilirsek ahirette de onunla birlikte oluruz. Sahabe-i Kiram Radıyallahu Anh efendilerimiz, yerlerinden, yurtlarından ayrıldılar. Allah Resulü Aleyhisselam'la beraber olmak için bunu yaptılar. Bu yolda bedeller ödediler. En sevdiklerini bıraktılar Onlar gelmeyince anadan yardan ayrılıp da Medine'ye Peygamber aleyhisselama geldiler İşittik itaat ettik ya Resulallah dediler Bütün mevcudiyetimiz bütün varlığımızla teslim olduk Pazarlıkla gelmedik ya Resulallah Pazarlıksız Müslümanlar olarak bizi kabul et ey Allah'ın Nebisi dediler Fakat bütün buna rağmen onların içinde ukdeler vardı Endişeleri vardı acaba. Bu halimizle Allah Azze ve Celle bizi Peygamber Ali Sallatu vesselam'a iktida eden bahtiyar insanlar kadrosunda kabul eder mi diye? Buradaki birlikteliğimiz ahirette Hazreti Muhammed Ali Sallatu vesselam onunla olmaya yeterli olur mu diye hep endişeleri vardı. Ebu Zer Radiyallahu an Efendimiz Ali huzuruna gelir. Yapar adam Gayreti vardır, cehdi vardır ama olamaz. Ne kadar ibadeti, ne kadar gayreti, ne kadar yönelişi varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yaptıklarını yapamaz. Bunları söyleyen Ebu Zer yerinden, yurdundan, ülkesinden ayrılıp Medine'ye gelen Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ittiba eden ama hala endişelerim var. Acaba kıyamet günü Ebu Zer seninle olabilir mi ya Resulallah diye titreyen bir sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki ente ma'men ahbebte sevdiğinle berabersin Ebu Zer der. Ebu Zer radıyallahu anh Ballar balını buldum. Varsın kovanım yağma olsun dercesine. İnni uhibbullaha ve rasule. Ben Allah'a, ben onun resulüne sevdalıyım ya rasulallah. Ben Allah'ın nebisine iktida edebilmek için yerimden, yurdumdan ayrıldım. Çölleri açtım. Medine'ye sana geldim ya rasulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O halde buzer, Zer fe inneke ma'men sen sevdiğinle berabersin. Eğer Resulullah için bu kadar mesafeleri kat ettiysen, dünyada onunla beraber olabildiysen, ahirette onun safında olacaksın. Ebu Zer radıyallahu anh efendimiz aradığını bulmuştur artık, bütün endişelerine, bütün endişelerine, bütün hafakanlarına son verecek cümleyi olduracak, erdirecek cümleyi Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ağzından almıştır ya, duymuştur ya Ebu Zer kendinden geçer. Fe inni uhibbullaha ve rasule seviyorum, yerler şahit olsun, Medine'nin dağları şahit olsun Medine şahit olsun Ebu Bekir'le, Ömer'le Osman'la, Ali Ile saf olup radıyallahu anhum kıldığımız namazlara şahit olan mescidi nebinin duvarları şahit olsun Allah'ı seviyorum Resulünü seviyorum o bunu tekrar ediyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam fe inneke ma'amen ahbebte o halde fe inneke ma'amen ahbebte sen de sevdiğinle beraber Allah'la beraber Resulüyle berabersin Ebu Zer diyor Kardeşlerim, ashab-ı kiram radıyallahu anh efendilerimiz, Bedir'de Allah Resulü ile beraber oldular, Uğut'ta oldular, Hendek'te oldular ama bütün bunlara rağmen onların acıları, onların endişeleri var. Acaba kainatın sahibi bu oluşumuzu Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamla ahirette aynı yerde durabilmek için yeterli kabul eder, yeterli görür mü diye hep endişeler vardı onların yüreklerinde. Onlar biliyorlardı ki bir kalpte bir sadrın bir göğsün içerisinde iki tane yürek olmaz mâ Allahu liraculin min kalbeyni fi cevfî bu sadrın içerisinde iki kalp, biri ırkını seviyor, biri İslam'ı seviyor biri tağutları seviyor biri Allah'ın yoluna meftun böyle bir sadrı kabul etmiyor kainatın sahibi acaba diyorlar önceden gayelerimiz, önceden hedeflerimiz önceden amaçlarımız vardı bizim şimdi geldik Allah Allah Resulü Aleyhisselam'a ittiba ettik Bütün gayeleri, bütün amaçları, bütün hedefleri Allah ve Resul yolunda eritebildik mi? Eritip de Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın iman, İslam'ın kalıbında olabildik mi? Erebildik mi? Yeniden doğabildik mi? Onlar biliyorlardı ki Hakkın safı var Cahliyenin safı var, İslam'ın safı var, küfrün safı var. Hem Ebu Bekir'le hem Ebu Cehil'le olmaz bir yürek. Ya Ebu Bekir'le yürüyecek, ya Ebu Cehil'le cehenneme doğru mesafeleri kat edecek. Biliyorlardı ki, bir insanın iki tane kıblesi olmaz, eğer Kabe yöneldiyse, ideolokyaları, ırkı vesairesi, artık onlar onun hayatında olamaz, onun dil davası değil, din davası olacak, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın davasına teslim olacak, biliyorlardı, acaba Cahiliyenin kalıntıları Yarın Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'la Olmamıza engel olur mu diye Huzuruna geliyorlar Başları önlerinde düşünüyorlardı Allah Teala onları Büyük imtihanlara aldı Büyük Bela mahşerlerinden geçtiler Yıkılmadan geçtiler Hep ayakta kaldılar Bize örnek olsunlar Üsve-i Hasene olsunlar Sonraki kuşaklarda Gelecekler, Müslümanlar, önlerine tuzak konanlar, onlara düşmemesi için Ebu Bekir olmak nasıldır, Ömer olmak nasıldır, Ali olmak nasıldır radıyallahu anhüm, onlara baksınlar diye Allah Teala onları büyük imtihanlara, büyük sıkıntılara aldı kardeşlerim. Bedir'e geldiler. Karşıda Kureyş var. Muhacir'in amca çocuklarıydı onlar. Karşıda Kureyş onlara meydan okuyor. Büyük bir güçle, büyük bir kuvvetle geldi. Mekkeliler tarafından onların safından Utbe çıkar, Şeybe çıkar, onun oğlu Velid çıkar. Medine'ye Hz. Muhammed Aleyhisselam'a İslam'a, amca çocukları da onların içinde. Onlara meydan okuyorlar. Ensar'ın delikanlıları. Dayanamazlar. Ayağa kalkarlar. Müsaade buyur ya Resulallah. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan Utbe'ye, Şeybe'ye, Oğlu Velid'e haddini bildirme şerefi Ensar'ın delikanlarına ait olsun. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Müslümanla birlikte olmak neyi emreder? Müslümanlarla birlikte olmak neyi emreder? Kimlerle beraber olmayı, kimlerden ayrı olmayı ilandır, onu gösterebilme adına ...döner muhacire, Mekkeli müşriklerin amca çocuklarına döner. Buyururlar ki kum ya Ali'yu, kum ya hamzetu, kum ya ubeyde kalk Ali der kalk ubeyde der, kalk amcam hamza der, amca çocuklarınıza haddini bildirin artık bundan sonra insanlar ırklarının safında değil, ya Allah'ın ya Muhammed Aleyhisselam'ın yanında onun izinde yürüyecekler onun yanında olacaklar Hazreti Muhammed'in izinde yürüyecekler Aleyhisselatü Vesselam ya da Ebu Cehiller'in safında olacaklar Utbeyi, Şeybeyi Velidi, Hazreti Ali Hamza, Ubeyde Radıyallahu anhum, onlar öldürürler yani gösterirler ki artık bundan sonra birliktelikler, dillere göre ırklara göre, lisanlara göre değil, imana ve küfre göre olacak, Allah Resulü Ensar'la beraber ama karşıda Kureyş'in karargahında amcası Abbas var Ebu Bekir ensarla beraber Kureyş'in karargahında oğlu Abdurrahman var. Ebu Bekir radıyallahu anh elindeki kılıcıyla Kureyş'in karargahında dolaşıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la savaşmaya gelen oğlu Abdurrahman'ı arıyor. Ömer radıyallahu anh ensarla beraber karşıda Kureyş'in safında amcasının çocuklarını arıyor. Allah Resulü Aleyhisselam Medine'de Ensar'ın safında karşıda kayın biraderi Hatice'nin o büyük kadının kardeşi Nevfel bin de arıyor. Nerede o kafir diyor? Müslüman İslam olmak ucuz değil... Müslüman olmak ucuz değil... Allah seni imtihan ediyor... Kimin safında yer alıyorsun... Senin ırkından diye... Allah ve Resulü düşmanlarının safında yer alanlar... Kıyamet günü buna Hz. Muhammed'i ifade edemeyecekler... Ebu e ifade edemeyecekler... Ali bin Ebi Talibe... Bedir'in kahramanlarına vallahi ifade edemeyecekler... Ucuz değil... Ol da gel, er de gel, ayrıl da gel, kopta gel Önce la ilahe diyecek Önce atalar dinle ait neler varsa Türk, Arap, Kürt onlardan kurtulup ümmet olmaya gelecek Kardeş olmaya gelecek, kucaklaşmaya gelecek Nevfel bin Hüveylid Mekke safında Muhacire, o mazlumlara, mustazaflara işkence eden Allah Resulü Aleyhisselam'ın biraderi, ölüm haberi Allah Resulüne gelince ellerini kaldırır. Elhamdülillahi'llezî acâbe da'vetî fihi. Onun hakkındaki duama icabet eden Rabbime Allah hamdolsun der. Allah Resulü Aleyhisselam'a Allah ve resul düşmanı kayın biraderinin ölüm haberi gelir. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselam hamd makamında Hakla batılın safını nasıl ayıracak Müslüman? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yekün hattıyla bize gösterdi. Burada duracaksınız. İmanla, İslamla, hakikatinizle onunla iftihar edeceksiniz. Kardeşlerim, Ebu Ukbe rivayet ediyor. Ebu Davud'da, kitabul ül Edep'te bu hadis. Ebu Davud naklediyor, o rivayet ediyor. Ebu Ukbe diyor ki, Uhud'dayız, muharebenin içerisinde. Enes bin Nadir'in, Abdullah bin Cahş'ın, Hz. Hamza'nın, seydu şehadanın şehit olduğu, erkeklerin dağıldığı ayrıldığı, kadınların, nesibelerin, nüseybelerin, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında durduğu, gelen oklara göğüslerini kadınların, nüseybelerin siper ettiği Uhud'dayız. Allah Resulü Aleyhisselam'ı iman-ı İslam'ı koruyabilmek için ok adıyorum. Cahiliyenin adeti onun iftar vesilelerinden bütünüyle kurtulamadan, Atarken bir şeyler söylüyorum Diyorum ki atarken ''Hudhâ ve enel ghulâmul farisiyyû'' Al diyorum ey Mekkeli Al diyorum ey Allah ve Resul düşmanı ''Hudhâ ve enel ghulâmul farisiyyû'' Ben bir Farisi delikanlısı Ben bir İranlı Bir İranlıdan al bu darbeyi deyince Allah Resulü Aleyhisselam Şehitler mahşerinde Bu, bu ümmeti bölen Bu ümmeti parçalayan bir ifade diye bana baktılar bana bana döndüler sanki Hz Hamza şehit olmadı Sanki Abdullah bin Cahş Sanki Musablar şehit olmadı gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bütün onların şehadetinden daha önemli bir hadiseyle karşı karşıya Bana döndüler buyurdular ki niçin şöyle demiyorsun <gülüyor> ben ensarın delikanlısı ben İslam'ın çocuğu ben Hazreti Muhammed'in evladı ben Allah Resulü'nün öğrencisi Ebu Ukbe alın benden bu darbeyi neden böyle demiyorsun yetmedi mi sana Ebu Ukbe ensar olmak muhacir olmak İslam'ın çocuğu olmak yetmedi mi Ebu Ukbe neden hudha <gülüyor> ve Ana lugulamul fahrisi alın benden ben Farisi delikanlısı neden bu Bekir'den neden Ömer'den ayrılıyorsun eğer ben Farisi delikanlısıyım dersen yarın başkası Arap'ın delikanlısıyım diyecek öteki ben Türk'ün öteki ben Kürd'ün evladıyım diyecek Ensar yetmedi mi sana ve sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensar ensar olmayı Allah verdi muhacir adın size Allah verdi huve Semaakümü'l Müslimîn Müslüman size Allah dedi yetmedi mi? Hazreti Muhammed yetmedi mi size? Kardeşlerim, çocukluğumdan beri bu minberdeyim. Hiçbir defa bu minbere çıkıp bin yıl ecdadı, bin yıl ataları imana, İslam'a hizmet etmiş bir milletin evladı olarak, Fatih'in, Yavuz'un, hüdavendigarların evladı olarak şurada konuşmalarıma biz Türkler diye başlamadım. Biz Türkler şöyle yaptık demedim. Biz Türklerin zaferi diyemedim. Sen de bu falancalar, filancalar diyemezsin. Hz. Muhammed, Hazreti Hamza'nın naaşı ortadayken diyor ki, yetmiyor mu Ebu Hukbe sana yetmedi mi? Yetmedi mi Ensar'ın delikanlısı olmak? Muhacir'in evladı, Hazreti Muhammed'in öğrencisi olmak yetmedi mi sana? Neden? Neden cahiliye dönüyorsun? Fatih büyüktü, Yavuz büyüktü ama biz Türkler demedim. Müslüman, Kürt kardeşim dışarıda kalmasın. Arap kardeşim dışarıda kalmasın Ömer'in çocukları dışarıda kalmasın diye demedim Diyemezdim Dersem Hazreti Muhammed'e ihanet etmiş olurdum Nasıl diyebilirdim ki Hamza'nın çocuklarını nasıl dışarıda bırakabilirdim Tahakkari Hazretleri'nin Müslüman Kürt çocuklarını nasıl dışarıda bırakabilirdim Bediüzzaman Hazretleri'nin Onunla aynı kanı taşıyanları nasıl dışarıda bırakabilirdim Diyemezdim Dersem lanetli olurdu dersem Hazreti Muhammed'e ihanet etmiş olurdum Peki ya nedir? Başındaki sarıkla kendi ırkından diye eşkiyanın yanında, eşkiyanın safında duranlar. Yarın bunu Uhud'da şehitlerin yanında yetmedi mi sana Ensar olmak diye Ebu Ukbe'yi uyaran Hazreti Muhammed'i anlatabilecek misiniz? Nedir bu? Ebi daval cahiliye İslam yetmedi mi bize kardeşlerim? Allah Resulü'nden sonra şu kadar bedel ödedikten sonra nedir bu cahiliye savrulmalar? Neden insanlar hocalar görüyorum şimdi. Başlarında sarık yazıyorlar. Ben Kürdüm. Ben Arabım diye. Ben Türk'üm diye yazıyorlar bizim şu kadar alimlerimiz vardı biz onları Türkiye, Arabi Kürdi nisbeleriyle bilmiyoruz şehirleriyle tanıyoruz Buhari diyorlar, Semerkandi diyorlar, Şami diyorlar Dimeşki diyorlar, Bağdadi diyorlar. Neden böyle anıyorlar? İstisnaları var eğer bir millete ait bir alim bir şehirde varsa sadece ona Türkiye, Kürdi, Arabi dediler onun dışında hep şehirleriyle bölgeleriyle onları andılar bu ümmet tekrar onu öldürecek, yok ödecek ırkçılık hastalığına, ırkçılık belasına mahkum olmasın diye Bu ümmetin alimleri, bu ümmetin Rabbani alimleri hep uyardılar, ikaz ettiler Önde durdular, ümmet olun dediler Ebu Bekir'i, Ömer'i, Bilal'i, Ammar'i, Yasir'i aynı safta toplayan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın millet yapısından kopmayın dediler Ayrılmayın, parçalanmayın Kardeşlerim, 150 yıl önce Önce Arapçılık hastalığı düştü yüreklere. Onlar ayrılmak istediler. Onlar parçalanmak, parçalandıktan sonra hür olacaklarını zannettiler. Sonra Türkçülük hastalığı, sonra Kürtçülük hastalığı düştü yüreklere. Bölündü bu ümmet. Bölününce daha hür olacaklarını zannettiler. Ama Kahire işgal altında, Kudüs işgal altında, Şam, Bağdat hala acı çekiyor. Onlar hür olmak için ayrılmışlardı. Ama bölünen, parçalanan ümmet. Bir buçuk asırdır ağlıyor Acı çekiyor Çünkü Allah'ın nusretini Allah'ın ihsanını Allah'ın inamını kaybettik Onun gücü kuvveti artık Ellerimiz üzerinde değil O güç ve kuvvetle gitmiyoruz Kardeşlerim Parçaladılar bizi Allah Resulü Aleyhisselam'ın Ümmetin de parçalamak için şu kadar hamleler yapmışlardı şu kadar defa onlar mucizeleri şu kadar defa onların hamleleri vardı ama her defasında Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Ashab-ı kiram bu hamlelerin karşısında durdular i̇bn Asakir Tarih-i şöyle bir hadise nakleder Allah Resulü Aleyhisselam Ashabı Bilal Habeşi, Suheybi Rumi Selman-ı Farisi, her biri ayrı bir ırka mensup. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinde oturuyorlar. Kays bin Mutatiyye diye birisi geliyor. Bir münafık onların meclisine yaklaşıyor. Oturuyor diyor ki, anlıyorum Evs Hazreş neden Muhammed destekliyor? Çünkü Muhammed de Arap, onlar da Arap. Peki Bilal sen Arap değilsin, sen neden Muhammed'in safında duruyorsun? Peki ya Selman sen İranlı olarak neden Arapların safında duruyorsun? Peki ya sen Süheyb-i Rumi neden Evsin, Hazrecin, Ensarın, Muhacirin arasında duruyorsun? Ma baluha ulâi Bunların akılları mı yok? Neden böyle yapıyorlar? Neler oldu bu baş kayırklara? Neden Muhammed'in etrafında onun halkasında onun safında toplandılar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Arap... ...ben ilim talebesiyim demiyor... ...bana ne demiyor... ...İslam... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...bu dini onlara... ...hayatın bütün şubelerinde yaşanacak diye öğretti... ...hani ben ilim talebesiyim... ...ben imam... ...ben vaizim... ...ben esnafım... ...ben kenara çekileyim... ...olaylar... ...hadiseler hangi mecaya giderse gitsin... ...falanlar filanlar ilgilensin demiyor Muaz bin Cebel... ...kalkıyor yerinden... ...Kais bin Mutatiyye'nin yakasına yapışıyor... Bu nasıl bir ifade ediyor? Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmet yapısını, millet yapısını, ırkçı söylemlerle nasıl parçalama hamleleri yapabilirsin? Hem de Medine'de yaparsın, hem de Ensar'ın, Muhacir'in Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te yıkılmadığı, kardeşlik bentlerinin aşılmayacağını ilan ettiği peygamber şehrinde bu ifadeleri nasıl kullanabilirsin der. Tutar kayısı yakasından Allah Resulü Aleyhisselam'ın evine gelir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cübbesini üzerine alır Mescid-i Nebevi'ye gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Namaz kılınır Namazdan sonra Peygamber aleyhisselam hutbe irade ediyor Neden hutbe irade ediyor? Yani seni ikaz ediyor Diyor ki Yarın içinizde kayslar çıkacak Dil davası diyecekler ırk davası diyecekler Onunla seni Selmanlara Süheyb'lere Ömerlere, Osmanlara düşman olmaya Onların safından ayrılmaya çağıracaklar buyuruyorlar ki ''İnnel rabbe rabbun vahidun'' ''ve inne dîne dinun vahidun'' ''ve innel ebe Abun vahidun'' ''Rabbiniz tektir, dininiz birdir, babanız Adem birdir'' Arapça dediğiniz ne annenizdir, ne babanızdır sadece bir lisandır nedir bu dil kavgası nedir bu lisan kavgası buyurur Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam kardeş olunuz kardeş kalınız size öğrettiğim gösterdiğim millet yapısını bütün şartlarda, bütün zamanlarda, mekanlarda koruyun, buna sadakat gösterin. Allah Resulü Aleyhisselam iner minberden muazın eli hala, o münafık yakasında buyurur ki ya Resulallah ümmeti bölmek isteyen parçalamak isteyen dil davası ırk davası diyen bu münafı ne yapayım ey Allah'ın nebisi da'hu ilennar bırak onu cehenneme kadar yolu var mürted olur o kafir sonra bir savaşta ölür gider cehenneme Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi kardeşlerim Kayslar şu kadar defa geldi onlar başka yüklere mensup ama aynı kıbleye yönelen, aynı Rabbe iman eden Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın izinden giden Müslümanlara bölünün dediler, parçalanın dediler. Hepiniz babalarınız, hepiniz atalarınızın otağına, karargahına dönün dediler. Muazlar ayağa kalktı. Alimler, alim-i Kaysların yakalarına yapıştılar. Şimdi Hazreti Muhammed aleyhisselam ruhaniyeti Hakkari'den Edirne'ye kadar Anadolu coğrafyasında seyrediyor. Nerede Muazlar diyor. Bir taraf eğer Müslüman Kürd'ün üzerine yürüyorsa Samsun'da Müslüman Türkler bu benim kardeşim diye ona sahip çıkıyorlar mı diye bakıyor. Hakkari'ye de bakıyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam ruhaniyeti. Orada bir bir polise bir askere bir öğretmene Türk diye eşkıyalar saldırıyorsa Müslüman Kürt bu benim kardeşim, Malazgirt'ten kardeşim. Anadolu'nun kapılarını birlikte İslam'a açmıştık. Çanakkale'de Hz. Muhammed'in davasını birlikte korumuştuk. Biz Salahaddin'in, biz Alparslan'ın çocuklarıyız. Kıyamete kadar iman ve İslam kardeşimiz devam edecek. Kayslar Hz. Muhammed'in öğrencilerini parçalayamayacak. Acaba Muazlar diyor mu diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seyrediyor kardeşlerim. Yarın kıyamet günü huzuruna vardığınız zaman, hani titriyordu ya dudakları Ebu Zer Radıyallahu anh Efendimizin. Acaba burada beraberim? Kıyamet günü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la beraber olabilir miyim? Onun millet yapısına Ümmet yapısına sadakat gösterenler, bu topraklar bölünmeyecek, parçalanmayacak, eşkıyanın ardından Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti çocukları gitmeyecek, muazlar eşkıyanın yakasına yapışırlarsa işte o zaman Allah Azze ve Celle Alem-i İslam'ın düşmeyen tek coğrafyası Anadolu'ya merhamet edecek. Alem-i İslam için bu toprakların çocukları yeniden ayağa kalkacaklar. İşte o sancak diyecekler. Bize izzet veren, iman veren, şeref veren Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı. Kardeşlerim, birileri ırkları adına ne kadar uğraşıyorlarsa, birileri dine imana bakmadan, ile beraber ne kadar olma arzusundaysa, Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle de davasını dinin korumak için işte o kadar kararlıdır. Yuridun en yutfi nurullahi bi afahihim. her ne kadar Allah'ın nurunu söndürmek için bütün gücünü ortaya koysa da, bütün yalanları kullanmada bir beyiz görmese de unutmayın ki Ella inna muflihun. Sonda Allah'la beraber olanlar kazanacak. Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Araplar ümmet olurlarsa, Allah Resulü Aleyhisselam izinde toplanırlarsa Kur'an Hakim onlara vaat ediyor. Hiçbir güç Allah'ın kuvvet ve kudreti karşısında dayanamaz, duramayacak ama sen Elindeki sancak taşımayacaksın Bir ırkının biri Hz. Muhammed'in sancağı olmaz Eğer elimizde yüreğimizde kalbimizde tek bir sancak Allah ve Resulü sancağını taşıyabilirsek Eğer yüreğimize sadece Hz. Muhammed'in onun yolunda gidenlerin muhabbetini koyabilirsek Onu sevenleri sevebilirsek Allah yeniden yolumuzu açacaktır